Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu te'ala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kavadül hakaid. Yani İslam'a göre itikad etmemiz gereken meselelerin, kaidelerini tespit eden İmam Gazali Hazretlerimizin Rahimullah Rahimullah yazdığı eserden devam ediyoruz. Mutlaka birbirinizi haberdar edin. Keşke etseydiniz bu saate kadar tabii de. Bir şey kaçırmasınlar. Çok ilim var. Çok malumat var. Hakikaten bir yerde bulunmaz. Mevla bize lütfediyor, nasip ediyor. Ee, agah olalım, uyanık olalım, birbirinin hayrını isteyelim. Şanların ilme, doğru bilgiye, doğru itikada, sahih inanca sünnet ve cemaat'in Cumhurunun sahip olduğu bir imana sahip olmak isteyenler özellikle kavaül akahhit dediğimiz yani itikat konuları ile ilgili dersi kaçırmasınlar şimdi buyuruyor ki kaldığımız nokta evvehu şu aümün Kerin ve nekirin ben şimdi önce birlükkat manası vereyim ibarelere Ondan sonra e, detaya girelim. Tafsilat şerh, şerh ederim inşallah. Ve velhu onların ilki. Nelerin ilki? Geri de buyurmuştuk ki geçen derste. Herhalde geçen hafta yapamadık. Ya doktor işlerimizden. buyurmuştu ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ölümden sonra gerçekleşecek olaylarla ilgili verdiği haberlere yani hadis-i şeriflerde bildirdiği meselelere inanmadıkça bir kulun imanı kabul edilmez. Bak Kur'an'a inanmadıkça demiyor. Hadis-i şeriflerin tamamına inanmadıkça da Demiyor. Özellikle... Yani Hatice in tamamına inanmadığı zaman zaten kafir. Onu herkes biliyor çünkü. Tümüne inanmamak demek? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yalan konuşuyor, doğru konuşmuyor demek burada. da Müslüman olur mu? Ama burada... Işte ben ona inanıyorum, ona inanıyorum, ona inanıyorum. Ama taştı birinci taşın ayıklar gibi. Şu mesele inanmıyorum. Gibi bazı akıl almıyor. Yani işte. Kaybi konular, ölümden öte gerçekleşecek habseler, e bunlar münker nekir suali, e, kabir azabı, işte veya kabir nimeti cennet falan, e, bu meseleleri re inanmayanlar Müslümanım diyenler içinde var. Ama ne buydu bak, ölümden sonrasıyla ilgili verdiği haberler, özellikle onları kastediyor Hadislerin tamamını inkar eden zaten kimse Müslüman diyemez de, özellikle Ölümden sonra neler yaşanacak? Bunlara haber verdi mi? Verdi. hadis şerifler şerifler sahibi sahih. Tane kaldı inanmama. Bunlara inanmayanın diyor. Yani kelime-i şahadeti, kelime-i tevhidi, ben müslümanım demesi kabul edilmez demişti. İşte onun devam ediyor. ve Evvel bu bunların ilkin yani. Ölümden sonra, ölüm öncesi işte pencere perde açılır, keşfe açılır. Efendim önüne melekler gelir ya Allah'ın selamını getirir veya lanetini getirir Allah muhafaza e bunlar tabii ölümden biraz önceki dünya hayatını e, yine kastediliyor burada ama ölümden sonrakilerin ilki ne ölümden evvel de melek görüyor şu bu falan ölüm meleğini yardımcılarını falan onlar. ölümünden önce fakat ölümünden sonrakilerin ilki ne olabilir nedir sual münkerin münker isimli meleğin sorgusudur daha ve nekirin nekir isimli meleğin sualidir şimdi münker ile nekir e, bu bir lakaptır zemciyet üzere kullanılmamıştır yani hani nehi anil münker münker işte reddedilen e, falan kabul edilmeyen manasına, lugatta inkar edilen manasına geliyor. Fakat bu melekler hakkındaki bu lakab e, o mana gelmiyor. Yani mana geliyor. E, i̇nkar edilen. Yani inkar edilen ne demek? Tanınmayan, bilinmeyen. Nekir de o fail mef'ul, yani feil-i mef'ul manasınadır. Ondan sonra işte menkür gibi, nekaretten geliyor. Yani tanınmamak, Çünkü öyle bir işi birazdan anlatacağız. E, suretleri var. Korkunç görüntüleri var. İmam Gaza Hazretleri metinde de söylüyor bunu. Tabi hadis-i şeriflerden o da öğrenmiş. E, bu hadis-i şeriflere biz itikad etmeden imanımız kabul edilmez. E, demek ki Münker Nekir'in sorgusu haktır. Yani ölümden sonra gerçekleşecek hadiselerin ilki kabirdeki sorgu sualdir. Bunu soracak olanlardan Münker ve Nekir isimli iki... melektir. E yani bazı rivadetlerde Damra ibn-i Habib rivadette bir rivadette bir üçüncü melek, Nâkûr isimli bir üçüncü melek de zikrediliyor fakat e, müttefekûn aleyh olan yani Cumhur'un görüşüne Münker Nekir. Sen şimdi Münker Nekir'in sorgu sualini inkar edersen el i Sünnet itikadının dışına çıkmış olursun ve iman kabul edilmez. Kabirde sorgu var ama Üçüncü bir melek var mı? Nâ Kûr isminde falan. Bu bir rivayette geçiyorsa da hani bunu sen e, inanmak mecburiyetinde değilsin veya da ben bunu duymadım, görmedim. Yani bu rivayet zayıf bir rivayet falan. O ayrı bir şey. Ama kabir sorgusu, suali var mı? İtikada teallük eden bu. Öbür teferruat, tafsilat, detaylar. E, yani e, onun birini efendim, bir raviden gelen bir şey Hilyetül da bunu aynı bunu zikretmiş. Ee, ama ben bu iki melek diye duydum çocukluğumdan beri hocalardan duydum kitaplardan okudum mümkendekir tamam zaten ittifaklı olan bu ee, bu bu al sual li kula yöneltecek olan melekler o kadar korkunç bir surette tabii kafirlere münafıklara fâsıklara, facirlere öyle bir surette gelecekler ki gerçi salih müminlere de yani suretleri korkunç zaten salih mümin de olsa evet tabii kafir münafık gibi korkmaz ama e, kimse daha sorguyun cevabını şu cevabını vermeden de emin olamaz yani e, bunlar bana azap etmez kafama Efendim tokma ateşten mıtrakayla vurmaz. diye de kimse emin olamaz. İlle bir korku yaşanacak Allah cümlemize. O anda yardım eylesin, suallerine cevaba muktedir eylesin, ve Rabbim onları bize ehsen surette irsal eylesin. Yani en güzel surette göndersin. Herkese aynı surette gelmiyorlar tabii. Ama hılkatleri, yaratılışları ve suretleri itibariyle e, tabii ki korkunçturlar. Şimdi onu anlatıyor ve huma o ikisi yani o iki melek şimdi burada neyi anlatıyoruz? Ee, münker nekeri şahsani iki şahıstırlar. Şahıstırlar derken e, müşahhas elle tutulan gözle görülen yani karşısına çıkacak hani böyle hatiften nida gelecek, kaybî sesler duracak, kendileri görünmeyecek değil şahsani. şahıs demek müşakas olarak önümüze çıkacak, görünecek iki melektir. Efendim hailani e, hail dehşet veren bir manzaraya, bir görünüme sahip efendim mehibani mehiban heybetten geliyor, mehibani mehit çekinilen korkulan efendim kendisinin heybeti ağır basan iki şahıslar mehibani heybetli yani ve göreni efendim saygıya davet ediyor yani gören onu e, tanımamak edemez veya itibarsız sayamaz yani çok heybetli korkunç İki şahıstırlar efendim. Şimdi onların tavsiyatını vereceğim, metni manasını veriyorum. Yuk aydani ikisi oturturlar. Ekadev kidiyor. E, Kimi el abde kulu oturtuyorlar. Ne yani defnedilmiş kul. Yeni defnedilmiş, taze ölü. Yeni gömülmüş. Onu oturturlar. Nerede? Fi kabrihi kabrinde. Kabrin içinde oturdular. ne olarak seviyen, dümdüz oturdular yani. Sağlığında nasıl böyle oturdu vakit dümdüz oturuyor. Öyle dümdüz, doğru bir şekilde oturturlar. Peki, bu ölmüş değil miydi? Bu nasıl şimdi? Dirildi mi? E, dirildi derken, e, o dünya hayatındaki nefesinden, ecelinden sayılmıyor. O artık berzak alemde, ahiret aleminde oraya intikal etmiş ama la ruhin, ruh sahibi olarak ruh sahibi demek canlı yani çünkü ruh zaten bedeninden çıkınca öldü. Ölümü ile gerçekleşti? Ruhun bedenden tamamen ayrılmasıyla yani uyku gibi değil. Uykuda geri dönmek üzere ayrılıyor. Ama ölümde ya mahşer sabahına kadar geri dönmemek üzere ayrılıyor. Ve lakin kabire indikten sonra defin işi tamamlandıktan sonra Ruh sahibi olarak ve cesedin ceset sahibi. Ceset sahibi ne? E zaten taze ölü çürümez ki daha yeni gömüldü. Birkaç dakika evvel üstü kapatıldı ve Be cesedi bedeni zaten var ama ondan ayrılan ruh ona geri geliyor ve canlanıyor. Canlanınca yani melekler onu e hali hayatında düzgün oturduğu gibi oturtuyorlar. Elani soruyorlar, kime hi? Ee, o kula, ölmüş adama veya kadına veya çocuğa, bazı irvadede çocukta soruluyor. Onları anlatacağım şimdi. Neden e, soracaklar? Oturturlar ve sorarlar. Neden? <gülüyor> tevhid, Allah-u Teala'nın bir olduğunun e, ikanından, imanından kelime-i tevhid, kelime-i şehadetle ilgili Tabi onu sadece dille telaffuz, münafık da yapıyor. Kafir de söyleyebilir kalbinde tasdik ve manasına iman yok yok ise e, Muhtemel değil. Onun için kalbindeki inancından, tevhid itikadından, Allah'ın birliğine, eb e, iman sahibi olup olmadığından sual ediyorlar. Da ve Risaleti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alakalı olarak da Risaletten Ne demek? Yani elçilik vazifesi ile Allah'ın gönderdiği Rasulullah yani ne demek Allah'ın elçisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu tasdik etti mi peygamberi cinşanı ona iman etti mi itibat mi Müslüman oldu mu çünkü ben tasdik etti doğru adam dürüst adam emin adam güvenilir adam falan e e bak sana şunları şunları yapmanı söylüyor şunlara inanmanı söylüyor ben o şey gelmem ama soruyorsanız nasıl adam iyi adam ha böyle iman olmaz onun için Risalet'ten soruyorlar elçiliğini kabul ettin mi? E, elçilik ne, ne demek? Bir vazifeyle geldi daha, elçine ne getiriyorsun? Haber getiriyor sana. Mektup getiriyor sana. Kur'an-ı Kerim Allah'ımızın bize göndermiş olduğu e, açık seçik mektup. Yani içindekini okuyacaksın, amel etmek üzere. E, en azından iman etmek üzere. Amelde noksan olsa, kusur olsa, terk olsa e, bir affı var. Ama içeriğine inanmadıktan sonra asla hafı yok. Onun için Risalet Mösesesi allah Teala'nın elçiliği görevini üstlenmiş olduğu. Bu da ne iktiza diyor? O Allah'ın elçisi ise ona itaat lazım, ona ittiba lazım. Sen ona o şekilde kabul edip inandın mı? Buyurdukları da buna dahil. Yani doğruluğuna inanıyorum ama şu dediğini kabul etmiyorum. Böyle bir iman olabilir mi? Bunu soruyorlar. Vevkulani diyorlar. Derler, diyecekler. Men kimdir Rabbüke? Sen Rabbin kimdir? Yani seni yaratan, yaşatan, yediren, çiren, rızık veren Rabbin o demek. Kimdir? Ve ma dinüke. Senin dinin nedir? Ve ma ne şeydir? Ne dinüke? Senin dinin. Yani ne demek? Yahudilik midir? Efendim, Hristiyanlık mıdır? Budistlik midir? Ateistlik midir? Deistlik midir? Öyle sen şimdi bir şeye Bir kafaya gitmişsin yani, bir şeye inanmışsın, kalbi bağlamışsın, akide, iyyatikat, akitten geliyor. Akit ne demek? Bağlamak, e sen neyi, nereye bağlıyorsun? Kalbi o inanca bağlıyorsun, ne demek bağlıyorsun? Oradan ayrılmayacak şekilde, kalpten uzak durmayacak şekilde onun inancını içine yerleştiriyorsun yani. Ve men kimdir? Nebi yükesenin nebiin, peygamberin, muhbirin yani. Nebi muhbir demek. Mümbi manasına geliyor. Ee, eğer nebi, nebi ün aslında, nebi şeddeli yağlı şey diyoruz da orada hemze yağ'ya dönerek e, idgam oluyor. Yoksa aslı şey olarak nebe'den geliyor, hemzelidir yani. Nebe, haber demek. Kul ve nebeün azim diyor Kur'an'da. Kur'an-ı Habibim şöyle, Kur'an nebeün büyük bir haber, azim. sizin idrakleriniz yetişemeyeceği kadar büyük haber nebe haber nebiun yani failun sıgasıdır Arapçada sıfat müşebbe. Burada iki mana verilebilir. Eğer fail bir mana fail ise anladım mı? müfril ise emb'den de geliyor. Emb şey de var, ifali de var bunun. Yani mümbi ne demek? Haber veren bize Allah'tan bilgiler sunan Allah tarafından Celle Celaluhu Kelem vahiy derip bize haber veren. Yoksa ait bir mana mef'ul ise O zaman ne oluyor? Münbe oluyor yani mana. Burada da ne çıkıyor? Kendisine haber verilen. Kim tarafından? İşte Cibril Aleyhisselam vasıasıyla Allah tarafından haber verilen. Nebi'nin vahası bu. Nebi'nin kim? Yani sana Allah tarafından haber getiren dinini öğreten, Allah'ın kitabını okuyan, yani sana bu haberleri veren Nebi'in peygamber yani Türkçe'de biz, peygamber de Farsçadır yani Türkçe değil de. Efendim? Elçi? Kim? Diye sorarlar. Vehumâ Bu iki melek, münkerle nekir Nedirler? Fettânel kabri Fettâna'idi, Fettâna'ni'idi Fettânun Çok ziyade imtihan yapan demek bu. Bâil-i Kâdusfâni fethan fettanani yo tesniye oluyor. İki fitneleyici yani imtihan edici manasına geliyor. Muzaf olunca el kabre burada izafetlenme düşüyor. Eee o tesniyenu düşüyor. Fettan el kabre de okurken fettan el kabre diyor. Ama hattı görmeyen adam fettan el kabre deyince "Hu manin haberidir? Ya bunu niye nasıl okudu?" Çahil miydi neydi ibareyi bilmiyor vehmeder zan eder. göre anlar onu da. Nun'un elifle çekildiğini görünce ama onun için fettah idi onu anlatmış oldum. Fettah nel kabri yani nedir? Fettah kabri görülüyor. Hat öyle okuması gerekiyor ama doğru okursa fettah nel kabri? Kabrin iki fitneleyicisi. Fitneleyici ne demek? İmtihan edicisi, sınayıcısı, sorgulayıcısı. Evet. Ve sualuma işte onların sorgusu suali Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim şeklindeki soruları evvel fitnetin ilk fitnedir. Yani imtihanı. Fitne imtihan demek esasen. Ee, yani lügat manası itibarıyla. Şu anda tabii Türkçe'de bu kelime kargaşa, fesat, o bozgunculuk mesela bu manada kullanılıyor. Ama lügatı imtihan. Evveli fitnet ilk imtihandır. Ee, tabii ki sıkıntı veren İlk hadisedir, insanı zora sokan yani mesele, fitne tabi. Neden sonra? Badel mevt. Ölümden sonra insanın başına gelecek ilk fitne, hani diyorlar, derler ya öldükten sonra bayılacak halim yok. Yani bir daha bayılıp ayılma sıkıntısı çekmeyeceksin. çekmeyeceksiniz çekmeyeceksin ama öldükten sonra da başka sıkıntılar başlıyor. Hem de hiç çaresi yok. Dünyada ne yaptıysan ona göre muamele göreceksin. Düzeltme imkanı yok yani. tahsiye kabil değil çünkü o saatten sonra. Kapın kapı, amel kapısı kapanmış ne, ne yapacağını da düzelteceksin. Artık karşılığını görme zamanı. Ölümden sonraki ilk imtihan budur. Şimdi ibare buraya kadar. Bunu okuduktan sonra size şer ve izahdan ma malumat vereceğim. Buradan anlaşıldığı üzere kabirdeki fitne yani sorgu sual sahih hadislerle sabittir. Çünkü bunu itikadın metnine koyamaz. Zayıf hadisler e, faziletli amellerde e, amel edilecek hadislerdir. Müstehaptır amel etmek. Ama itikadi konularda yani milletin inanması gerektiği, inanmadığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalancı haşa e, düşürdüğü ve dolayısıyla imanının kabul edilmeyeceği noktada e, sahih hadisi olması şart. İtikad konularında. Yani fıkıhta bile bazen muarızı, işte efendim muhalifi e, bulunmadığı sürece o konuda başka bir delil yani. O konuda başka bir hadis bulunmadığı sürece zayıf hadisi olsa fıkıhta bile bir hüküm verebilirsin. Ama itikad konusu buna böyle inanman lazım. Buna böyle inanman lazım yani ne demek? İnanmazsan, inanmazsam ne olur? İşte inanmazsan ne olur? imanı kabul edilmez diyor. E böyle imanı kabul edilmeyeceği noktada tabi hadislerin sahih e, hatta manen mütevatir e, lafza mütevatir olmasa da manen mütevatir olacak e, seviyede olması, kuvvetli olmalı olması gerekiyor. Şimdi sahih hadisler sabittir. İnkarı caiz değildir. Ne demek? Bir kimse kabirde sorgu, sual diye bir şey yok dese İtikad olarak ehli sünnetten çıkmış olur. Yani niye ehli sünnetten çıkmış olur? Çünkü sayı hadisler var. Sayı hadisleri inkar eden Resulullah sallallahu aleyhi ve tekzip etmiş. Yalancı saymış durumuna düşer. Çünkü bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve bunu buyurduğu kesin. Sayı olduğuna göre kesin. E kesin ne demek? Ağzından çıkarken yanında durup kulağından duysan gibi kesin. E kulağınla duysan gibi. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında dursan, onun buyurduğunu duysan, sonra bu böyle şey mi olur desen Müslüman olabilir misin? Hz. Ömer ne yapar seni orada? E sen Müslüman olamazsın. O zaman sahih hadis demek aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetine katıldın. eshab dinlediği gibi dinledin demek. Sahih o demek. Hiç kadar şüphe yok. E böyle bir durumda kabir suali hakkında bu kadar sahih hadis var mı? Var. E olduktan sonra inanmak zorundasın, bağlayıcıdır. E neden? ''E ve mâ tâkûr rasûl fâhûdûû'' ne verdiyse onu alın.'' buyuruyor. Kur'an bunu emrediyor bize. ''Ve vântûkû anil hevâinû ve illâ vahiyyûhâ'' Habib'in kafasından, keyfinden, canım öyle istedi diye konuşmaz. Ne buyuruyorsa vahiydir, ona bildiriliyor. Hani biz, hanım su getir, yemek var mı bugün, Onları vahidir demedik. Ama din adına konuşuyor. Ahiretle ilgili konuşuyor. Kabirde sorgu sual var diye konuşuyor. bu onun e, kafama göre istediğimi konuşayım diye e, söylemesi düşünülebilecek bir şey midir yani? Şimdi, e, kadınlarla ilgili işte efendim bir hadis-i şerif var. E, din bakımından ibadetleri eksik. İşte efendim, hünneni aksatü, aklın ve din e, erkeklere nispetle e, akılların çalışması bakımından Efendim erkeklerden eksiklikleri var, noksanlıkları var. E, bu buhari say hadis hep şart ama burada kadınlara kart var mı yok? Bu cins olarak söylüyor, cins olarak. Ama öbür türlü bir kadın vardır, 40 erkekten akıllıdır. Buna itiraz eden var mı? E, öyle bir kadın var, 80, 100 değil, 100 bin şey. Rabiaül Adwiyede kadın, 100 bin erkekten eftal değil mi? Ne 100 bini ne 100 milyonu ya? Aişe radıyallahu anhâ valdemizin aklı zekası Kulü'usü'l-Zeynîni gibi nadir Hümeyra diğinizin 3/2'sini Aişe'den alın. Şimdi koca sahabe müşahitler ona soruyordu. İşte dolayısıyla her kadın adamda değil. Ama cinsi cinsle kıyas ettiğin zaman güç ve kuvvet bakımından efendim eee mükemmellik bakımından bazı fazile. Bu Kur'an'da da var. Er-ricel kavamun âlîs. Bir müfaddal Allah bazı ve bazı. Allah kimin kiminden üstün ettiği için yönetim erkeklere verilmiştir, kadınların işte, maişetinin temini vesaire. Çünkü beden gücü ister efendim, kadın çocuk doğuracak, onu bakacak, yetiştirecek falan. Onun için bunun e, dünya geçimiyle mükellef tutulması İslam'a göre e, caiz değil, mükellef değil zaten. Ama tabi şimdi aç kalmışlar, aç kalmışlar mecbur e, efendim meşru bir işe gidiyorsa o ayrı bir şey. Meşru bir iş. Meşru şekilde e, çalışıyorsa bir işte kadınlar kendi aralarında e, bir iş kurmuşlar falan çalışıyorlar. Bir şey rahatsızlık yok falan. Bu çalışamaz manasında değil ama e, mecbur değil. İşte Cüneyt Özdemir'e bunu anlatmaya çalıştık. Anladım dedi, yine anlamadı. Diyoruz yel değirmeni, tamam diyor. Sonra diyor suyu nereden geliyor? İşte böyle bir durumla karşılaştık. Bir canlı yayın yaptık işte. Korona döneminin başlarında. Dolayısıyla şimdi bu hadis şerif, bu i Müslüm, yani mütematirdir, çok saygı kaynaklarda var, misal. Ama sen şimdi kalkıp, şimdi Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı oldu geçen de. Ya, yakın dönem, yakın Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na şey terbi ettirildi. Adını, e, tam ismini hatırlamadım söyledi, Karslı olacak. E sen şimdi onun bir kitabını bana gönderdiler. Ben de kitaba baktım, kitabı okuyorum. Şu andaki Diyanet'te Başkan Yardımcısı. Kitabında ne diyor? Tabii onu ben kabul etmiyorum, şu anda o görüşte diyorsa kendisi beyan edebilir tabii de. Yani görüşünden dönme hakkı var ama kitapta sabit. E şimdi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, cahiliyet döneminde İslam'dan önce kadınlar hakkında bu tabirle konuşuluyormuş. E Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de ondan etkilenmiş. kabilenin kabilesinin laflarından. Sonra e, İslam gelmiş, peygamberlik verilmiş, vahiy gönderilmiş Cibril geliyor gidiyor. Ondan sonra bir gün otururken muhabbet esnasında sahabenin erkekleriyle beraber böyle bir muhabbet açmış. Açarken muhabbet cahiliyet zamanından kalma görüşü efendim laf olsun diye dillendirmiş. Hani tam kelime kelime şey yapmıyorum moda mod, Açılımı bu. Bu böyle söylüyor yani. Ya allah Teala buyuruyor ki, ona bildirilen vahidinin dışında bir şey konuşmaz. Burada dinden bahsediyor. Cahiliyet döneminde dinle ilgili hangi konu vasıf var ki dinden bahsetsin cahiliyet? Kadınların, erkeklerin dininden, diyanetinden. E, cahiliyet döneminin, Ebu Cehil'in ağzından dinle ilgili bir şey çıkmaz ki. Dinsiz bir toplum, dinleri yok ki. Yani Yahudilik, Hristiyanlık gibi dinleri de yok. Müşrik, Ümmi, e, dinle alakalı nasıl cahiliyet lafı olabilir? Bir defa saçma. Akıl mantıklı. 2 e, Sayyidü'l-Şerif sallallahu aleyhi ve sellem e, devamı da var. Beyan ediyor. E şimdi sen burada ne dersin? O zaman Resulullah'ın güvenilirliği nerede kaldı? E, demek şimdi konuştukları arasında, sayi hadisler arasında e, peygamberlikten önce cahiliyet toplumundan yap e, e, efendim etkilenmesi neticesindeki aklında kalan bir söz mü söyledi? Yoksa Allah'tan vay mi geldi? E kardeşim e Zaten cahiliyet dönemindeki sözleri de söylerken söylüyor Bu cahiliyet döneminin Sözüdür diyor Onu beyan ediyor Anladın mı? Eski cahiliyetten kalmadır diyor Onları iptal için gelmiş zaten Nasıl onu nakleder? Ben Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor Nasıl cahiliyet devrinin Saçmalıklarını hezeyanlar haşa nakleder. Naklettiği düşünülebilir yani haşa nakleder mi canım? E allah Teala teminat vermiş ki vahiy ona bildiriliyor. Yani dinle ilgili konuştuğu. E burada dinle ilgili konuşuyor. Tabi bu uzun izahlar. Kadınları faziletli çoktur, faziletli olanlar çoktur. Onu ben bir kitap halinde, kitapta bir bab halinde açmışım. E, i̇nşallah size yakında o kitabı arz edeceğim hanım kardeşlerimizin ne kadar Allah'a indindi, Rasulü'nde gele gele Allah sallallah cem faziletleri erkeklerde olmayan üstün meziyetleri e tabii şimdi onu yaptığını o yapamaz onu yaptı o yapamaz elde olan beyt olmaz yani. Bu ayrı bir şey. Ama fıtrat itibariyle, Allah tarafından yaratılışı itibariyle, güç itibariyle, kuvvet itibariyle, fizik itibariyle efendim eşittir diyebilir misin? Nasıl diyeceksin? 13'ün eee Allah-u Teala kimin kimden üstün etti. Ama onu o yönden üstün etti, öbürünü o yönden üstün etti. Ben sevaplarını eksik edeceğim buyurdu mu? Haşa. Onları cennete sokmayacağım buyurdu mu? Haşa. Onları cennette aşağı mertebeye koyacağım, yukarı mertebeye çıkartmayacağım buyurdu mu? Haşa. Ahiret, mükafat, mahşerdeki bütün meseleler, cennetteki nimetler, bütün bu hususlarda müşterekler. Çünkü Burada ne kadar haramdan sakınırsa Allah'ın de fazileti o kadar. Bu Allah'ın dindeki erkeklerin daha üstün olduğunu göstermiyor. Bu dünyadaki muamelat, muhaşeret itibariyle teklifler, tekellüfler, mesuliyetler, mükellefiyetler verilme bakımından efendim bir tespit yapılıyor burada. Vakai tespit yani olan durumun tespiti. Bir de müşahhas kadından bahsedilmiyor. Cinsle cins mükayese ediliyor. karşılaştırılıyor. Yoksa fertler konuya dahil değil. Çünkü bir buradan bir fert olur, bir kadın erkekten kuvvetli olur. Veya akıllı olur. Hatta kaç erkekten akıllı olur? Ha, bu, bu konuşulmuyor. Fert, fert kadın, erkek konuşulmuyor. Cinste cins itibariyle ekseriyette burada bu durum var, burada bu durum var. E, yaratan Allah bilmez mi? bile bildirmez mi? E bildirmiş, o da bildiriyor. E sen şimdi şey başkanımsa oldu falan. E, evvelce de tabii di. İlahiyat şurada bu görevi vardır illa. E sen diyersen ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte efendim e, cahiliyet toplumundaki konuşulan laflardan etkilenmiş Onun için Ya masumluğu nerede kaldı? Rısmet sıfatı nerede kaldı? Diyanetin kitaplarında bile İtikar Peygamber'in sıfatları yazıyor. Rısmet korunmuşluk demek. E sen nasıl cahiliyet şeyinden Kalma bir lafı söylediğini düşünebilirsin. E bunu böyle düşündüğünü yazmış oraya. Ha, dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğer hadis sahise buyurduğu kesin. Buyurduğu kesin olan bir şeye bu böyle olmaz ben bunu kabul edemem aklım olmaz mantığıma sığmaz dediğin anda ne demiş oluyorsun? Ben yanında olsam da kulağımla ağzından çıkanı duysam da ben bunu kabul etmezdim. E, bu, o da İmam Gazali de diyor ki Resulullah'ın haber verdiklerine inanmayanın imanı kabul değil. Mevzu bu. Hatta anlamaya çalışalım dersin bunu izah etmek icap eder dersin ben anlarım ama bu sözü cahiliyet döneminden kalma bir şey etkiyle söylemiş bu peygamber resmet sıfatına münafidir yani böyle arada bir ee, cahiliyet devrinden katma karıştırma yapma tehlikesi düşünülen birisine nasıl tabi olmamıza Allah emreder ya mantıklı mı ya sizce onun için bu meseleler sahih hadislerle sabit olan meselelerde inkarı caiz olmaz. izah lazım olabilir. Yani açıklama getirilmesi lazım. Burada e, bu sorgu sual müminlere olacaktır. Bir de münafıklara olacaktır. Münafık çünkü Müslümanım dediği için onun ipliği pazara çıkarılmak için. Hani aslında kalbinde küfür gizlidir. Ama ben Müslümanım dediği için öldüğü zaman camiye getiriliyor. Musalla'da da cenazesi kullanılıyor. Ondan sonra da efendim e, ne oluyor? E, cenazesi kılındıktan sonra e, Müslüman mezarlığına gömülüyor. Bu noktadan dolayı melekler ona sual edeceklerdir. Münafıklığını e, açığa çıkartmak için. Mevla'nın bilmediği bir şeyi açığa çıkartmak için değil aşağı. Ama melekleri e, şahit ediyor Mevla. Ama kafirlere sorgu sual vardır yoktur. E neden? Çünkü kafirin durumu bellidir. Yani, nasıl ki mizanda da onlara terazi konmayacak bunu. falan مُلَوْمْ يَوْمْ kıyameti وَزْنَى Kıyamet günü onlara bir vezim mizan dikmeyeceğiz ortaya. Ee, onun gibi. Yani mizanda sevab sevabı yok ki. neyi tartacaksın günahın karşısında? E Burada da e, imansız zaten. Rabbin kim, peygamberin kim, niye soracaksın ona? Fuzul olur, abesleştik hal olur. Ee, ne soruluyor? Şimdi onları söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili. Şimdi metinde ne söyledi? Tevhid ve Risalet'ten. Rabbin e, kimdir soruluyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruluyor. Ee, مَا اِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُولِ Bu Bukhari Müslüm hadisi. Bu adam hakkındaki bilgin nedir diyorlar. O adam kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şu adam diyor. Bihaza. Yani bir Muhammed'in demiyorlar yani. Bir Muhammed'in deseler sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed hakkında bir şey duydun mu? İsmini biliyor musun? Cismini biliyor musun? Veyahut işte hilyesinin şemali Veyahut işte kimdir bu? Ama öyle demiyorlar. Bi-hâzer-racûl-i Hâza ne demek? İşte şu demek. İsmi işaret Arapça'da. Boşuna mı buyurdu bunu sallallahu aleyhi ve sellem İsmi işaretle? E şu, işte şu. Ha seni uyarıyorum dikkat et. Zâ şuna işaret ediyorum. İşte şu. İşte şu adam. E nerede işte o adam? Kabirde ne ara? İşte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sifaatimiz ruhaniyetiyle, suretiyle, yani görüntüsüyle ona gösteriliyor. Yani sen canlı yayından şuradan efendim gidiyorsun dünyanın bir ucundan, narsini beni belki Amerikadan dinleyen var Anadolu'dan. Oranere, buranere. Ama de işte şu adam diye şey, beni gösterse gösteriyor yani. Dolayısıyla Allah Teala efendim Habibin bin sallallahu aleyhi ve ona gösteriyor. Bu adama şu işte şu adam hakkındaki bilgi nedir? Soruyorlar. Ondan sonra e, münafık ise veya şüpheli ise yani şu vesveseli demek değil şüpheci şu demek İslam'ın doğruluğunu tam tasdik etmemiş yani böyle ortada dingil üzere kalmış. O ne diyor? La edri. Bilemiyorum yani. Halbuki münafık ben Müslümanım dedi. Camide cemaate geldi. Namaz kıldı cuma Kıldı mı? Belki hacca da gitti. Öyle dolu mu nafık var? Dolu demeyelim de bir kısım var. E bu adama şimdi soruyorlar. Bunu bilmesi lazım değil mi? Bilemiyorum diyor. Semiyotu, Naciyakul şey şeyin fakultu? İnsanların bir şeyler dediğini işittim. İşte Rasuldür, Nebidir, ahir zaman peygamberi falan. İnsanların bazı şeyler dediğini bu kişi hakkında işitmiştim. Ben de onu söyledim. Söyledim diyor. Bak inandım demiyor. Söyledim. E, imanı şartı dil, dil ile ikrar yetmez ki ne? Çünkü dilsiz hiç ikrar da edemiyor. Ne olacak o zaman? İmanın esas mahalli nedir? Kalb ile tasdiktir. Yani kalbin doğrulaması, inanmasıdır. Peki mümin veya mukin yani mümin normal, vasat, ortalama bir iman sahibi Müslüman. Mukin tabii yüksek derecede. Mümül ahiretü müukinun. Onlar ahirete kesinen yakinen yani o demek gözle görür gibi imanı yüksek mükemm, kamil iman sahipleri onlar diyor Huve Muhammedun sallallahu teala aleyhi. Resulullah sallallahu teala Evet. O Muhammed'dir sallallahu teala O Allah'ın elçisidir. Cenab-ı velüda bize beyinat getirdi, açık deliller getirdi, hidayet getirdi.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 emirlerini tutup yasaklarına sakınmaya çalıştık tabi. Kul kusursuz olmaz. Ama genel manada hepimiz o Rasulullah'a tabiiz değil mi şu an? Tam manası sünnet, zeniyeye itibar edemiyoruz. Her sünneti yapamıyorsak da ama dinimizde, imanımızda, nelere inanacağımızda, efendim, abdestimizde, kuştumuzda, taaletimizde, namazımızda, orucumuzda, hacımızda zekatımızda vs. Genel manada tabiiz ama özel olarak bütün detaylarda tabi olamasak da fikren tabiiz itikaden tabiyiz. Ve ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. O Muhammed'dir. Ve Muhammedun Muhammedun Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Üç kere Muhammed'dir diyor. Onun üzerine ona ne diyorlar? Nem salihâ. Sen artık uyuyabilirsin. Çok iyi bir vaziyette uyu. Bazı rivatlerde nem nevmetel arûsî. Yeni damadın uykusu gibi tatlı tatlı uyu. Yani yeni damat ne demek? O gece zifafa girmiş. Efendim eşinden eee Umuduna almış, meramına nail olmuş. Efendim, e, tatmin olmuş. E, bu da tabii biraz da insana bir yorgunluk da verdiğinden tatlı bir yorgunluk. Peşine uyku çok güzel olur değil mi? Ha nem nevmetel arusi. Yeni damat gibi keyfine bak. Çok güzel bir uyku çek şimdi. Oradan bir uyumuş, ta Adem Aleyhisselam'dan beri uyuyanlar var değil mi? Adem Aleyhisselam. Kendisi olsun, hava annemiz olsun, onun çocukları olsun. Ta dünyanın başında ilk insan. O aziyette efendim uyuyor. Ve böylece e, hala da bu uyku devam ediyor. Maşar sabahında uyanacak. O zaman melekler diyorlar ki Kad alimna en kuntele mu'kunen bi' Kad alimna muhakkak biz bilmiş idik zaten. E, en e, küntesen. sen... idin, lemukinen, elbette yakinen iman eden, şüphesiz inanan tasdik eden bir Bihi e, o Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis herif Bukhari rivat ediyor. Kitab-ül Ulim'de. Müslim rivat ediyor. Kitabül ül -Küsuf'da. Ondan sonra bak Bukhari, Müslim müttefekun aleyh. Onlardan daha sahip bir kitap yok. Kur'an-ı Kerim'den sonra Bukhari ile Müslim'de geçen hadis Ee, i̇nanılmak bakımından Sıhhat bakımından ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından e, Çıkanı kulağına duymak kadar kesindir Ve nasıl Ayete inanıyoruz Allah'ın kelamıdır Onu da Allah'tan duymadık Onu da Resulullah'tan duyduk e, Sallallahu aleyhi ve sellem Dolayısıyla yani sahabe duydu onu Duyandan duyduk Duyandan duyandan bir şekilde gel. Kur'an okuduğunda Bu Allah'ın kelamıdır dediğinde inanmayan bir Müslüman olabilir mi? E ben şu bilgiyi veriyorum dediği vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ettiği bir şey Allah'tan alarak beyan ettiği bir şeyde ben sana inanmıyorum böyle bir şey olur mu? Diyendin imanın o kabul edilebilir mi? Peki buraya kadar bu kadar müslüm mesele. Şimdi Rabbin kim? Dinin ne peygamberin kim? O mesele Ebu Dağıt'ta, Ebu Davut küçük bir siteden sahih hadisler 6 yani tabi 6 var 9 var e, Hünenler, müstedler, sahihler ama Ebu Davud zaten ilk altıda. ilk altıda. E, taberani rivat ediyor. Efendim diğerleri e, tabi taberani merfuan ve birileri rivat ediyorlar. Bunlar hadis istilahındaki terimlerdir. Sizi çok da ilgilendirmeyebilir. Şu anda biz burada usul-i hadis okumuyoruz. E, bu husus sünnetle yani sünnet demek hadis-i şerifle sabit olmuştur. Ve icma şeratın delilleri dörttür. Kitap, sünnet, icma, kıyası, fukaha. Kitap, Kur'an-ı sünnet, hadis-i şerifler, icma ümmetin Alimlerinin e, cumhurunun bir meselede ittifak etmesidir. Dolayısıyla Maturidi'ye göre de kabir suali var mı? Var. Eş'ari'ye göre de var mı? Var. Ebu Hanife Roddyalan Efendimiz'e var e, Beyan ediyor fıkhı ekberine vesaire de bunları, ölümden sonraki işlere inanmanın gerektiğini. İmam Şafi'ye göre var. İmam Malik'e göre var. Ahmet Nambel'e göre var. E bunların altında dünya kadar müştehit var. Onlardan gerisi de dünya kadar sahabe tabi'in, tabi'in, tabi'in var. Zaten İmam Azam kendisi tabi'in tabakasından. Diğerleri tabi'in olabilir. E bu kadar müştehit. Binlerce, on binlerce fukaha, ulema, muhaddisler falan. İcma etmişler ki, ittifak etmişler, söz birliği yapmışlar ki kabirdeki sorgu, soğal haktır. Daha sana Ee, düşen buna inanmaktır. İnanmayan ehli sünnet dairesinden dıştadır. Dışta kalmıştır. Bunda be yoktur. İnkarı caiz değil diyor sana. Daha ne desin? İtikat kitabı bu ya. Şimdi burada Ee, ölüm meleğinin Ölüm e, e, sual, Sorgusal meleklerinin kabirdeki e, e, Varlıkları Ve gelecekleri Kesinleşmiştir Bu, bu noktada bir e, Şey akla geliyor O da nedir Mevzu Bu şimdi Ölmüş kişi Cevap vermek için diriltiliyor Yani ruhu ona İade ediliyor. Fakat bazı alimler diyorlar ki yani Şemsüttin Remli gibi e, büyük alim tabi o da. Veyahut İmamül ül Harameyn ondan sonra efendim El-İrşad isimli eserinde i̇mam Cüveyni yani ı Cüveyni Harameyn iki harem-i mekkepe imam diye ya kaplanmış yani i̇mam Cüveyni İmam-ı Ghazani'de üstadı olarak biliyorum, hatırlıyorum. Ee, yani kalbe, ölünün kalbinin bazı cüzlerine hayat, canlılık, dirilik iade e, edilerek e, Allahü Teala o noktayı, kalbindeki bir noktayı, e, kalbinin bazı cüzlerini efendim veya beyninin efendim, yani muhakeme yapacak, akledecek, anlayacak, düşünecek e, noktayı vücudundaki, bedenindeki adam yani ölü'nün cesedindeki bir noktayı e, efendim, ihya der diriltir, sual oraya tevcih edilir. Zaten cevap veren ruhtur. E, dolayısıyla cevap veren ruhtur da tabii burada ruh iade edildiği ağzından sesli veriyor. E, ama işte Hayrettin Karavan gibilere sorarsan, Şeyip koyarlar, kamera koyarlar mezara. Ondan sonra da bir daha açarlar, kamerayı çekerler. Ne münker var, ne nekir var, ne sual var, ne cevap var, ne adamın oturduğu var, bilmem ne. Tam da senin kamerana göre e, çekim yapacağım, sonra gişe rekorları kıracağım film çeviriyoruz yani. Merzak alemi diyoruz, kabir alemi diyoruz, sana bu gösterilir mi? Yani kamera çekecek şekilde bu gösterilir mi? Ama kabrinde oturturlar diyor, dümdüz otur diyor. sayı hadis. Da bunda e, nasıl oluyor, bilmem ne diye düşünmenin manası var mı? Allah-u Teala ölüleri dirilteceğine iman etmişiz de kabirde bir an için, e, suale cevap vermesi için diriltmekten aciz midir Ayşe? Bunu yapacağını bildiriyor. Biz mu uyduruyoruz Ayşe? Ancak e, bu e, İmam Remli'nin e, ve e, i̇mam Harameyn'in görüşleri Cumhur'un görüşü değildir. Cumhur ulema diyorlar ki, ruh bedeni tamamına yade edilir. Yani tabi bazıları belden yukarısı diyen de olmuştur. E, bu tabi e, bir tartışma konusu değildir. Yani burada öyle de inanan, böyle de inanan hepsi şey, sünnettir. En niyatine sual var mı? Var. Bu da bunu akledecek, anlayacak şekilde hayatı buna geri döndürülüyor mu? Döndürülüyor. Ama orasına, ama burasına. E, ondan sonra o nasıl sorulan suale o da cevap veriyor verecek. E buna inandık El sünnetteki zaruret olan e, iman esasında olan nokta e burasıdır. Ama tabii burada hadis-i şerif ararsak, Ra'a İbn Azim radıyallahu teala taale bu hadis-i şerifte İbn Ebi Şeybe rivayet ediyor. Bu da büyük bir hadis alemidir yani Bukhari'nin şeyhidir. Musannefinde eee o eserde rivayet eden hadis-i şerifine buyuruyor. Kıâd-ü ruh Ölünün ruhu iade edilir. Yade ne demek? adetten geliyor. Dönüş. Yade, Türkçe'de de iade ediyorsun, bir mal alıyorsun. Ayıplı çıkıyor, iade hakkın var. Yade, geri vermek. İşte, ölünün ruhu geri verilir yani. Veydî melekan on sonraki melek gelir. Yani o canlanır, melek gelir, ona sonra sonra. E, bu hadisleri varken e, başka görüşlere e, kıyas yapmaya lüzum yok çünkü Nas varken kıyas olmaz yani. Akıla mantığa danışılmaz. O noktada delil var çünkü. Hadis-i şerif sabittir. E, ruhu iade ediliyor. Ruhunun iade edilmesi de demek bedene tekrar geri döndürülmesi demektir. Bu da belli bir parçasına değil de genel manada ruhun geri gelmesi anlamına gelir. Biz de bunu efendim böylece e, kabul ediyoruz. Peki bu e, Sorgu an ne zaman başlar? Bir de şu mesele var. Bir adamı, bir adamın uzuvları parçalandıysa, uzuvları parçalandıysa, yani başı bir yerde öyle insanlar var. E, öyle ölüler var, bir yere başı burada gömülü, şeydi. Sultan Murat da öyle, efendim, e, iç organları işte bir yerde, Kosova'da, işte şeyi burada, bazı uzuvlarla yani yolda kokmasın diye şimdiki gibi koruyacak şeyler yok, imkanlar yok falan. Efendim, e, içinin bazı organlarını boşaltıyorlar. Bu gibi durumlar var yani. Uzuvları e, parçalanmıştır. Bu e, kişi eğer bir yere defnedilecekse o uzuvları defnedilecekse e, onun defninden sonra bu sorgu sual başlar. Peki, canavarlar yedi. Yani işte İbrahim Aleyhisselam'ın allah Teala'nın e, nasıl diriltileceğine kuvvetine, kudretine tahçüp ettiği, ne büyük Allah'sın dediği bir mesele var ya. Adam e, de, sahilde ölmüş. Efendim e, dalga ile balıklar geliyor. O kadar binlerce balık ondan, cesedinden bir şeyler koparıyor, ne koparabilirse. Çünkü onlar dalgayla geri gitmek zorunda su çekildi ve ayazda kalırlar. Dalgayla geri çekiliyor. Ondan sonra yırtıcı hayvanlar var. işte sırtlan mırtlan e, tilki, e, çakal. Onlar da e, o arada dalga çekilince üstünden onlar da o arada çullanıyorlar. Ne koparıyor, koparıyorlar. Şimdi dalga gelince onlar kaçıyorlar. Ondan sonra bir daha dalga çekilince bu sefer gökten akbabalar falan Ceset peşinde zaten. Onlar bir şey yapıyorlar, inişe geçiyorlar. Onlar bir şeyler parçalıyor. Bu adamın bedeninin cüzleri kaça bölündü? Binlerce, on binlerce balığın, efendim e, tilkinin, e, çakalın, e, kartalın, akbabanın bilmem hapsalesine gitti, kanına gitti, midesine indi. E şimdi bunun bunun sorgu suali nerede yapılacak? O durumda öldükten sonra sorgu sual ruhuna yapılır. Çünkü uzunları darmadan. Bunlar şahs şeyler yani. Ekseriyetle vakı olan şeyler değil ama bizim milletin işi gücü yok. Böyle şeyleri sorarlar. Ben onun için şimdiden cevap veriyorum. Veya boğuldu denizde cesedi bulunmadı. Hala senelerce bulunmayanlar var. E bu adam defnedilemiyor ki bulunmamış edilmemiş. Ya e, da balık yiyor. O kadar zaman bulamazsam balıklar yedi. Bunun durumu. Veya yangında ölmüş. Yani yangında ölmüş derken defnedilecek, gömülecek bir şey kalmamış ki. Kül olmuş. Kül olmuş. E, yangında ölen e, ondan sonra veya yakılıp işte Budistler yakıyor. Dünyada şu anda e, cesedi yakan milletler var. Ondan sonra yandan sonra küllerini de rüzgara savruyor. Hani bir hadis-i şerifte var ya çocuklarına ben Allah'tan çok korkuyorum. Belki beni diriltmez. Ben de hesabından kurtulurum Rabbimin diye iyi niyetle falan ama cahillik nedeniyle. E şu hadis bu da sahih hadis. Oğullarına vasiyet etmiş eski ümmetten biri. Beni yakın küllerimize savurun. Belki Allah Teala beni efendim, diriltmez. Allah beni diriltemesin değil aşağı Öyle dese Müslüman olamaz ki. Diriltemez olur mu? Belki Allah beni bırakıyor. Yani zaten savrulmuş etmiş, gitmiş. Cesedi yok, bedeni yok. Böyle bir şey Allah'tan korkusuna. Sonra mevla Teala bunu huzurunda hesaba çekeceğin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor ya. Sen ne akla hizmet ettin? Ey benim kulum. Niye kendini yakdırdın? Külünü havaya attırdın? O da diyecek, Ya Rabbi Senden korktum. Çok korktum uzununa çıkmak istemez. Korktum başıma gel. Bak şimdi uzunundayım. Ben sana ne cevap vereceğim? Mevla da sen doğru söylüyorsun yani. Hakikaten benden korktuğun için böyle bir şey düşündün. Yani ben de sen affedin. götürüm bunu cennete. Bu kadar benden korktun. Yani şimdi bu tabii yapılacak bir iş değil de. Böyle bir şey vakı olmuş diyor sallallahu aleyhi ve Sellem Bildirmiş. E bu adam şimdi nasıl tozu havaya savrulmuş. Küllere. Onlarla ilgili Şual Efendim Ne zaman oluyor? Ölür ölmez öldükten sonra ruh çıkıyor zaten. Melekler onun ruhunu Muhatap alarak ruhuna sual ediyorlar. Burada e, işte bedenini oturturlar Ruh ona iade edilir Şeklinde bir durum yok. Çünkü beden Ortadan kalkmış. Ceset yok. Veya işte Kaşıkçıya ne yaptılar adamı? Kestiler, doğradılar, parçalara böldüler. Tandırda yaktılar. Tandırda yaktılar. Adam beddi, cesedi yok ki. Ortada. E dolayısıyla e, bu gibi durumlarda ölür ölmez şu an sorgul ruhuna yönelir. Zaten esas istihar ruhtur. E bedende de beden cevap vermiyor ki. Ruhuna iade ediliyor. Yine beden ruh cevap veriyor. Esas istihar şu anda da benim Ağzım mı konuşuyor, dili mi konuşuyor, ruh, ruhum mu konuşuyor? Uykuda olsam konuşabilir miyim, ölsem konuşabilir miyim? Esas insan ruhtur. Ama bu iskelet, bu beden, dil bunun vasıtasıdır. Aletidir yani. Kullandığı bir alet edevat mesabesindedir. E, demek ki sorgu şu an ne zaman başlıyor? Ee, makbur için yani kabire gömülenler hakkında ekseri insanlar böyledir. Müslümanların zaten kaza belada parçalanmadıysa, dağılmadıysa bütün Müslümanlar böyledir. Yani bütün Müslümanların hepsini de yakmamak yok ki? Defneciliyor. Ee, ama Müslüman olur da şey işte zalimler gelir, yakarlar onları, öldürürler, keserler, doğrarlar. O ayrı bir şey. Kendi yapmaz, yaptırmaz, vasiyet de etmez. Ee, definden hemen sonra üstünü kapalacak yani. İşte tahtaları koyuyorlar. her yerin kendi örfüne adetine göre kazı yapıyorlar, kapatıyorlar. Üstü kapandığı anda toprak ile hemen sorgusu al başlar. Ve o zaman definden sonra ruhu kendisine yad edilir ve cumhur ulema-i güru ehli sünnet ve cemaatün cumhur en yani ekseretine göre icma demiyoruz. Kabirdeki sorgusu alinin hak olduğu icma Bir tane bile ihtilaf eden yok. Fakat işte ölünün bir parçası mı dirilir, bir bölümü mü dirilir, tümüne mi ruh geri gelir, işte beldem yukarı mı gelir, sadece kalbe mi gelir, sadece beyne mi gelir, bu noktada cumhur, yani birkaç kişi bile ihtilaf etse icma bozuluyor. Ama cumhur ne demek? Ekseriyeti teşkil eden ulema ki itikadımızda bu minval üzeredir. Ölünün tümüne ruhu iade edilir. Ölünün tümü diriltilir. Aklı yerine gelir. Zaten ruh geldi mi hepsini getiriyor beraber. Nasıl ki cereyan geldi mi bütün cihazlar, ışıklar, buzdolabısı, çamaşır makinesi, elektrikli yani ne çalışıyorsa o anda cereyan gitti mi hepsi sönüyor. Cereyan geldi mi ruhu gibi düşünün misal veriyorum. E, hepsi birden çalışıyor değil mi? Bütün ötüyor oradan makine ötüyor, oradan bilgisayar ötüyor, oradan o ötüyor, oradan bu ötüyor. efsine efendim enerji gelir dolayısıyla ruh ölünün cümlesine yani tümüne döner o da aklı ruhu yerine geldiği için bütün idrakatıyla yani anlayışları aynı dünyadaki şu anda ben konuşurken sen nasıl dinliyorsun nasıl anlıyorsun ben nasıl anlatıyorum bu idrak ister idrak anlayış kabiliyetimiz şu anda dumura uğrasa ne sen anlat anlayabilirsin ne ben anlatabilirim. Bütün idrakları yerine gelir, tam yani dünyadaki canlılığındaki mükemmel anlayışı ve mükemmel hayatı gibi canlanır. Cumhur görüşü budur. Allahu Teala Şeyh Nasiruddin'e misiz zâli kutse e, buyurmuş. E, kabrinde allah Teala ölü ihya Ona akıllı tabi hadislerden alıma bu e, umumi görüş yani. Akıl verir, fehim verir, anlayış verir, ilim verir. Yani dünyada ne hal üzere yaşadıysa o hali ona döndürür. Niçin? E, sual sorulduğu zaman ne sorulduğunu anlayabilsin. Sonra şuale nasıl cevap verir, ne cevap vereceğini bilebilsin çünkü geriyi toparlayacak ki. Aklın başına gelmeden e, neredeyim, nereden geldim işte onu onu düşünene kadar o melekler seni bekleyecek. Onun için e, onun onlara cevap verebilmesi için ölünün e, gereken idrakleri kendisine iade edilir. Böylece Rabbinin kabrinde ona neler hazırladığını görür. Cennet bahçesi olduğunda Allah'ın ikramlarını görür. Allah muhafaza cehennem çukuruna düşmekten olsa. Orada da azabı tadar. Çünkü öbür türlü... Efendim, aklı yerinde olmasa, idraki şuuru yerinde olmasa da orada azapta olduğunu anlamaz. Onun için idrak geri getirir tabi. Günahkarlar yani günahkarlar derken facir, fasık... münafık, münafık zaten müslüman sayılmaz ama... zahirde Müslüman ediyor. Bunlar hakkında da azap, azabı tatsınlar diye idrakleri e, geri döndürülür. Bu, e, bu durumda demek ki e, sual ne zaman oluyor? E, hemen gömülmenin arkasından oluyor. E, zaten bunun hakkında e, delilimiz var mıdır? Vardır efendim. Delilsiz, dayanaksız konuşmak yok. Ebu Davud'un Sünnende zikrettiği sahih hadis-i şerif'te ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? استغفروا لِيَخ۪يكم وَسَلُوا لَوْ تَثْبِيط فَاِنَّهُ الْآَنَ يُسْأَلُوا Bu Ebu Davud hadisidir. Sahih hadistir. İnanmak icap eder. Ama defin yeni bitti. Üzerini kapattılar. Buyurdu ki استغفروا لِيَخ۪يكم kardeşinizin günahlarını Allah'ımızın mağfiret etmesi ve bağışlaması için Rabbinizden maafret talebedin yani onun için istiğfar edin. Yani duadin ve celulü tesbit ve celü istein lev o'nun hakkında Allah'tan isteyin. Tam mezarın başındalar. Defin yeni bitti. E neyiz? Tesbit. Tesbit ne demek? Allah kalbini kaydırmasın, aklını kaydırmasın ve doğru cevaba muvaffak etsin. Niye tesbit? Sebat versin yani. Çünkü dünyada iman üzere, İslam üzere yaşadı. E şimdi orada da E cevabına muktedir olabilsin. Fe innehu çünkü o el şu anda şu anda diyor bak. el şu anda. İşte bu sayı hadisten dolayı diyoruz ki definin hemen akabinde. Çünkü el-an şu an demek. Fe innehu ol? ane çünkü şüphesiz o. Şu anda yüz-elü sorgu suale tabi tutuluyor. Hem de kabrin üstündeyken sen altta melekler gelmiş. He, onlar nereden geldi girdi çıktılar ben hiç duymadım. Sehareti i̇şte, kar karaman kafası bısırdı. Melek nereden kabre girmiş onu soruyor. Hz. Aleyhisselam nereden eve geldi? Kapıdan mı girdi, bacadan mı? Sen gözünün önünde bakarken, adam canlı dururken bir anda öldü, vefat etti. Bir zaman can çekişti veya ani öldü. Bunun canını kim aldı? Hz. Aleyhisselam aldı. O nereden geldi? Yanında ne kadar melek vardı? Hz. Aleyhisselam'ın? Efendim? Şu kadar melek var. Avânı, yardımcıları. Ayetlerle sabit. Onlar nereden girdiler çıktılar? <gülüyor> kabrin başındayım, ben görmedim seni. Zırvalıyor musun yani? Müslümanın sor soracağı, söyleyeceği, konuşacağı laf mı bu lan? Meleğin orada nereden girdiğini göremiyorsun. E, i̇çerideyken e, kamera koyarsan, o kamera nasıl çekecek onu? Meleğin geliş, girişini göremiyor, dışarıda sen gözün varken göremiyorken, Azrail selamı ölünün yanında yani ölecek adamın yanında eli elinde böyle onun başında dururken Azrail Aleyhisselam geldi aldı. ayet ve sabit Ezra Aleyhisselam aldı Hulliyete ve fâkû melek hûlbâ söyle abimi size ölüm meleği canlığınızı zalıyor secde suresi ölüm meleği geldi demek gelmese bu adam nasıl ölecek onu görmüyorsun orada kabrinin altına kamera koyma ne lüzum var Ölecek hastanın yanına kamera koy. Hazret Aleyhisselam'ı çeksin. Onu e, efendim inkar edemiyorsun. Çünkü adam ölüyor. Ölünce de Hazret Aleyhisselam'ın aldığı kesin ayetle sabit. Onu da inkar edersen hepten Stalin gibi gavur olacaksın. Onu inkar edemiyorsun. E onu inkar edemeyince efendim iş hadise gelince aynı mesele. Burada da melek geldi altı canını gitti. Bunu görmüyorsun. Aşağıda melek geldi. Sorgu şual etti. Orada sen Kamera koyarsan çekim yapamazsın. Onun için milleti dinimize güldürmeyelim, öldürmeyelim. Yahu kardeşim böyle mantık olur mu? O ayetlerden nice meseleler var, milletin haklı onu almaz, Onda mı inkar edeceksin? E Kur'an'da Kur'an da değiştir i̇lham Güler gibi, Hızır Aleyhisselam'ın kıssası Kef suresine bana göre değiştirilmeli. Ya bunlar hepsi ilahiyat hocası ya. Bunların eline kalan talebe Müslüman kalabilir mi yani? Bu bu kafaları zerk ettikleri, bu itikatları açladıkları talebe ne yapsın? Sonra ateist niye oldu? Deist niye oldu? Bir de öbür liselerde, üniversitelerde o kadar yok. Niye imamatlikte, ilahiyattan oldu? E çünkü dinle ilgili saptırma orada var. Öbüründe matematikte, fizikte bir şey yok ki. Dinle ilgili, itikatla ilgili saptırma imamatlihayatta olur, Konusu itibarıyla. Ta ne anlama çalışıyorsun? Böylece Şu anda ona sorgu şale edilir. E bu ayette de var. İbrahim Suresi olacak. Fil kavli sabit fi'l ve fi'l en sağlam köklü kelime. Kelime-i tevhid. Lâ illallah Muhammedur sallallahu aleyhi ve sellem. Bununla Allah iman etmiş olanları bu kelimeden ayırmaz. Ayaklarını kaydırmaz, kalplerini kaydırmaz. Ve onları yolundan caydırmaz. Nerede? Dünya hayatında yaşadıkları müddetçe de iyi niyetli Müslümanlara sebat verir. Ahirette de buyuruyor. Bu ahirette de sebat verirden maksat nedir? Artık mahşer, sırat, mizan, cennet veya cehenneme gittikten sonra neye sebat verecek? Adamın hesabı yapılmış, teraziye tartılmış. E, ya cennet ya cehennem belli olmuş. Orada sebat konusu kalmadı ki. Nerede sebat lazım? İşte bu hadis-i şerifle o ayet aynıdır. Tespit iste isteyin. Tespit, sebat vermesini Allah'ın isteyin. allah Teala da hatta buyuruyor ki ahirette de ben müminlere sebat vereceğim. Buradaki ahiretten maksat nedir? Kabir alemidir. Defnedildikten sonra artık ahiret alemine gitti. Tamam cennet veya cehenneme gitmedin ama aradaki ortadaki geçit alemi olan Berzak'a gitti. Bedeninin, cesedinin dünyada olması bakımından dünyadasın ama ruhun ahirette olması bakımından manevi aleme geçti eski intikal etmesi açısından ahirettesin. Ahirette de sebat verir. Zaten cennet cenneme, gidene daha ne sebat lazım? Yeri belli. Yani hesabı dür dürüldükten sonra, defteri dürüldükten sonra amel defteri sağından, solundan veya sırtın arkasından üç türlü Kur'an da zikrediliyor yutah şeklinde. Verildikten sonra ne manası kaldı sebat? Sebat nerede? Kabirdeki sorgu sualde onun için tespit isteyin. Şu anda ona sorgu, sual ediliyor. Ayetlerinde buyuruyor, dünyada da, ahirette de onları kelime-i ayırmayacağım. Yani Rabbim, Allah, dinim, İslam, Nebim Muhammed aleyhissalatü vesselam dedirteceğim buyurun, buyuruyor. İşte bu hadis şerifte zaten. Ee, dolayısıyla mevzu budur. E bu şeyden istisnalar var mıdır? O konu var. Ondan sonra efendim E, kafirlerin sorgu sualete tabi olmayacaklarını e, zaten e, söyledim e, bu itibarla bazı müstesnalar vardır e, kimler? şehitler mesela sorgu sualden muaftırlar sahabe ekran sordular Rıdvanullahi Teala'ın mecmuin efendim e, peygamberler müstesnadır muaftır Şehitler muaftır. Buna benzer bazı hususlar e, rivayet edilmiştir. Hadis-i şerifte özellikle e, İmam Nesai Süneni Kübrasında da var. Süneni Suğrasında da var. İmam Nesai'ni tahric etti hadis şerifte. E, şehitlere sorgu sual var mı? Sorusuna cevaben. kefa bi Suyufi fitneten Yani kafalarında parlayan kılıç, kılıçlar böyle demir çelik parlıyor ya. Kafalarında parlayan kılıç kılıçların darbelerini yemişler, şehit olmuşlar. Yani o zaman tabii kılıçla insanlar öldürüyorlar. O kılıç darbelerinin verdiği acı ve ızdırap, Allah yolunda şehit olmaları, fitne olarak, imtihan olarak dünyadan ayrıldıkları o dönemde, son dönemde böyle ızdırap çek çektirici bir ölüme tabi olmaları onlara imtihan olarak yeter. Yani demek ki de Allah Teala onları kabirde sorgusu haliyle imtihan etmeyecektir. Buyurmuştur. Nesai Hadis Şerifinde. Bu da delil oluyor ki, bu da delil oluyor ki e, şeyklere sorgusal yoktur. E, şimdi e, burada diğer itikat, bu konudan çıkan itikat meseleleri e, önümüzdeki derste inşallah Rahman kabir azabı ile ilgili, e, ona iman da gerekmektedir diye metinde, İmam Gazali itikat metninde. Ee, kabir azabının hak olduğu ve buna inanmak gerektiğine dair e, cümlesine e, gelmiş oldu dersimiz. Oradan inşallah allah Teala devam edeceğiz. allah Teala cümlemize ehl itikadı üzere daim ve sabit eylesin. dünyada da hayat ahirette de cümlemize sebat, istikamet, münker negin sualine doğru cevap ve her fitneli tehlikeli mahalde Resulullah sallallahu aleyhi ve şefaatlerini ve ümmetlerini eee dostlarının şefaatlerini ve yardımlarını eee nasıib ve müyesser eylesin. Amin. O sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhammedu